Salatu ve selamu ala hayri halkı seyyidina Muhammed’in ve alihi ve sahbih ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in et tayyibine et Ba'd, ve muhterem sevgili ve mübarek kardeşlerim, Allah Teala Hazretleri'nin selamı, rahmeti, bereketi, İhsanı ikramı, dünyada ahirette üzerimize olsun. Evliyaullah büyüklerimizin hayatlarını ve mübarek selamlarını, sözlerini okumaya devam ediyoruz. Bunlara başlamadan önce evvela Peygamber Efendimiz'in ruhu fakine hediye olsun diye sonra haline, ashabına, ezbacına, evladına, etbaına, isvanına, ahbabına ve hüvefasına Saadat ve Meşahit-i Ruh ve Aliye'mizin Evliyaullah ve Salihlerin, Virşid-i cümlesinin ruhlarına hediye olsun diye uzaktan ve yakından bu dersi dinlemeye gelen siz kardeşlerimin ahirete göçmüş olan bütün geçmişlerinin, sevdiklerinin, yakınlarının, dostlarının ruhlarına hediye olsun. Ruhları şad, şad olsun, ruhları şad olsun, kabirleri nur, nur dolsun olsun diye makamları âlâ dereceleri yüksek olsun diye. Bizler de Rabb'imizin sevdiği kullar olalım. Ömrümüzü rızasına uygun yollarda geçirelim. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç ihlas şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz eser tabakat Sufiye Ebu Abdirrahman es meşhur ve kıymetli eseri. Burada Evliyaullah'ın hayatları ve sözleri var. Cüneydi Bağdadi Hazretleri'ni okumaktayız. Birkaç haftadan beri. Eserin çok güzel baskısı var. tabakat Sufiye'nin asıl metnenin güzel baskısı var. Nurettin İbn-i isimli ezherli bir alim hazırlamış. Allah rahmet eylesin, Allah razı olsun. 158. sayfanın 10 numaralı paragrafına gelmişiz, okuyoruz. <gülüyor> Semirtü Eba Bekri'n yekûl Ebu Bekir, duydum, şöyle söylüyordu diyor, kitabın yazarı Sülemin. Semirtü Eba Muhammed'in cerîriye Yakul. Ebu Muhammed el Cerridan duymuş o da şöyle dediğini. Semidul Güney Yakul, Güneyde Bağdad'ını şöyle dediğini işitmiş o Ebu Muhammed el Hariri. Yakulu Lirajilin Zekerel Marifete, Kakale ehlül Marifeti Billahi Yastaluna ila tertil harekat. min Nimbabil Bir ve Takva. İlla Allah itaâlâ. Fakale güneş, inne hazâ kavlu kavmin hekellemi bir iskât amal <totmeme> ve hazire indi. Ve lâzî ve yezni ahsen o halen min haza İnnâ al ve İnnâ al-ārifīna billāhi ahdul-āmal anillāhi ve ilyih raje'u fiha. Ve al-baqītu amin āmin unkis min ʿamalil-birr zerratan. İlla an fi dunha. Ve innu l-ākdu lī fi marifati ve akwa fi hali diyya. Şimdi Arapça böyle söylemiş. Bakalım neden söylemiş? mübarek Evliyaullah'ın efendim, serveri, büyük Cüneydi Bağdadi hazretleri. Adamın birisi Cüneydi Bağdadi'nin karşısına dikilmiş Marifetullah'tan bahsediyor. Marifetullah yani Allah'ı bilmek, Allah'a kavuşmak, Allah'a ermek. Fekale Demiş ki, Güneyde Bağda diye tereciye tere satıyor yani. Ehlül marifeti billah, marifetullah ehli olan kimseler, yani Allah'ı bilen kimseler, يَصِلُّنَ اِلٰى تَلْكِلِ حَرَكَاتِ مِنْ بَا بِالْبِرِ وَالتَّقْوَىٰ اِلٰى اللّٰهِ Bu ibadetlerinde, taatlerinde bir noktaya gelirler, Bir takva babından, bir takva cinsinden şeyleri terk etme noktasına gelirler artık. İyilik, takva, ibadet, taat denilen şeyleri ter ter ter terk etme noktasına gelirler, Allah'a kavuşurlar. Demiş, tereciye tere satıyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine marifetullah'ı anlatıyor. Güya marifet ehli olan insanlar, ibadetleri, taetleri efendim bırakırlarmış. Artık hareketi bırakırlarmış. Böyle böylece Allah'a kavuşurlarmış en sonunda. Cüneydi Bağdadi buyurmuş ki, bakın çok mühim bu mühim bir hadisedir. Yani tasavvufta çok mühim bir hadise anlatılacak şimdi inne haza kavlu kavlin tekellemo bi iskatil amal senin bu söylediğin laflar demiş o adama senin bu söylediğin laflar terzedir, uydurmadır bu sözler ibadetler terk etmek e, ibadetleri terk etmek lazım diyen ibadetlerin amellerin bir zaman gelip insanın üstünden mecburiyetinin kalkacağını söyleyen insanların sözüdür. Bazı zındıklar dinimizi bozmak için demişler ki yani bu namazlar, oruçlar, ibadetler Allah'a kavuşuncaya kadardır. E sonra kavuştu mu Allah'a? Kavuştu. Tamam. Ne lüzum var? Namaza, niyaza, ibadete, taate, hacca, ömreye demişler. E kim diyor bunu? Zındıklar diyor. Namaz kılmak istemeyen oruç tutmak istemeyen kimseler diyor. Peygamber Efendimiz öyle mi yapmış? Peygamber Efendimiz Allah'a ermiş kulların en yükseği olduğu halde Allah'a erdikten sonra namazı niyazı bırakmış mı? Var mı böyle bir şey? Yani göya erinceye kadarmış erdikten sonra tamammış. Tamam artık ben erdim. saçma şey mi olur? Bu İskatıl amel, yani ibadet, taat, amel, amal-i saliha işlemenin insanın boynundan düşeceğini, mecburiyetin kalkacağını söyleyen fırkayı batılanın sözüdür. Batıl bir sözdür bu demiş. günül i o lafı söyleyen kimseye. Güya marifetullah ehli sonunda tam teslim olurlarmış, hiçbir şey yapmazlarmış da öyle kavuşurlarmış Allah'a. Bir, bir mertebesi de olmuş. Öyle şey olur mu? Böyle şey olmaz. Ve hazili, ve hazili, indi azimetin. Bu söz benim, nazarımda, çok büyük bir günahtır. Çok tehlikeli bir sözdür. Gerçekten öyle tabii. Elbette öyle. Menelziye sürüp ve yazmi ah seni hala menel haza. Bu kanatla olandan, hırsızlık yapan zina işleyen adam daha iyi durumdadır. Bu daha fena durumdadır. İbadet yok, taat yok diyen adam daha fena durumdadır. فَيْنَا Arifine بِاللّٰهِ Çünkü hakikaten marifetullah ehli olan arifi billah olan mübarek insanlar اَخَذُ الْاَعْمَالِ anilla. Bu ibadetleri, taatleri Allah'tan aldılar. Allah'ın emri olarak aldılar bunu. Hakkımız senat zikri buyuruyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Benim zikrim için namazdır. Allah emrediyor. Allah'tan aldılar bu ibadetleri ve ve bu ibadetleri işleye, işleye Allah'a döndüler. Allah'tan aldılar Allah'ın emirlerini tutarak vardılar menzili baksızlarına. Berabakiyeti <gülüyor> <gülüyor> elsa amin. Bin yıl yaşasam, şu dünyada bin yıl kalacak olsam, ne münkismin amal bir zerreten, iyiliklerden bir zerreyi noksan yapma. Bir tanesini eksiltme. Yani bin yıl yaşasam ermiş bir kimse olarak çok yaşadım, erdim artık diye ibadetlerin, hayırların, bir takvanın bir zerresini bile terk etme. Yapmaya devam ederim. İhtiyarlasam da benim iki kat olsa da ıhlasam da efendim dizim ağrısa da, omuzum ağrısa da gözüm görmese de her ne olursa olsun bin yıl yaşasam gene bir zerresini noksan yapmam. İlla en yuhal bir zunefa ancak Allah takatimi alır. Allah imkan vermese o ayrı tabii insan ne yapsın? Felç olur, hasta olur. Tankatı düşer. O ayrı. Yani Allah kesmezse ben yapmaya devam ederim. Velev ve inma hule evke düd fi marifeti ve asva fi Bu benim marifetullahım için daha kuvvetli durumdur ve halimi daha çok kuvvetlendirecek durumdur diyor. Evet, şimdi kitabı şöyle koyalım, konuşalım. Aziz ve Muhterem Kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri, ibadetleri, taatleri bize elbette bir hikmeti olduğu için duyurdu. Hepsinin o kadar güzel hikmetleri var ki, öyle kıymeti var ki, öyle faydası var ki, Başka insanlar, biz Müslümanların ibadetlerindeki güzellikleri görüp imana geliyorlar. Görüp Müslüman oluyorlar. Adam Kanadalı, adam Hindi, Çin'de diplomatlık, sefirlik yapıyormuş, sefarette hizmet görüyormuş Kanada sefaretinde. Eh, evet, Hristiyanlığı memleketinden biliyor. Orada da Asya dinlerini görmüş. Budistler var, Burahmanistler var. Hani şu kendisini yakan rahipler, mahipler. Görüyor onları. Onların ibadethanelerine, Budist manastırlarına da gitmiş. Oradaki halkın Hristiyanlıktan başka dinlerini de görmüş. Hristiyanlığı da biliyor. Demek ki arada Müslümanları da görmüş. Müslüman oluyor. Thomas Irving. Irving yazıyor Irving okunur İngilizce'de. Irving isimli şahıs kendisi söylüyor ben İslam'daki ibadetlerin güzelliğini hikmetini faydasını gördüğüm hayran kaldığım için Müslüman oldum diyor ibadetler terk edilir mi? orucun nice nice, nice faydaları var saymakla tükenmez tükenmez Vücuda faydası var, sıhhate faydası var, kalbe faydası var, takvaya faydası var, efendim ahlaka faydası var. Haccın nice nice nice faydası var. Hacca gitmenin, gelmenin. Gusül abdestinin, namaz abdestinin nice nice nice faydaları var. Müslüman tertemiz oluyor, pırıl pırıl oluyor. Efendim namazın nice nice faydaları var. Zekatın nice, nice, nice insanlara faydası var. Verene faydası var, alana faydası var. İbadetlerin hepsi İslam'da harika. Bunlar niye eksik yapacak insan? Allah niçin emretmiş? Faydalı olduğu için. Faydası var. Yapıldığı zaman hayır hasıl olacak, fayda hasıl olacak. Yapar, yapacak. Hem de severek yapacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e... Biliyorsunuz Mekkeliler ''Aşık'a Muhammedun Rabdahu'' dediler. Muhammed Rabbına aşık olmuş, mecnun olmuş. Dağlara çıkıyor, mağaralarda ibadet ediyor. O ibadeti hakikaten sevmeyen yapar mı? Zorlasan yapmaz. Dağın başına çıkıp da tenhalarda günlerce ibadet eder mi? Etmez. Hıra dağına çıkacak, mağarada günlerce kalacak, orada tek başına ibadet edecek. Bu nereden olur? Aşktan olur, muhabbetten olur, sevgiden olur, ibadeti sevmekten olur. Peygamber Efendimiz'in dünyada en sevdiği işlerden birisi namazdı. E bizim oğlan namaz kılmayı sevmiyor hocam. İmanı zayıf. Sen çocuğuna imanı iyi öğretememişsin. Açılayamamışsın. Çocuğa kalem aşısı yapar gibi aşı yapacaktım. Aşının canını olup tutup, filizlenip dal olduğu gibi çocuğunda da iman dallanıp budaklanacaktı, çiçek açacaktı, meyve verecekti. Sen çocuğunu iyi Müslüman yetiştirmedin, çocuk zorla namaz kılıyor. Döversen namaz kılıyor, dövmezsen kılmıyor. Çocuğu öyle yetiştirecektin ki tek başına arkadaşlarıyla Antalya'ya gezmeye göndersen bile bir vakit namazı kaçırmayacak bir çocuk. Öyle yetiştirecek. Yok ben Allah'tan korkarım. Ben namazı kılacağım Çekilin kenara. Abdest alacağım diyecek. Arkadaşlarının arasında Allah'a ekber namaza duracaktı. Şu kızını öyle yetiştirecektin ki kızım hadi aç saçını yani yok dese birisi veya sen desen Hayır. Allah'ın emri örtülmek, ben örtüneceğim. Kızım hava çok sıcak, çıkart mantığını. Hayır, Allah'ın emri örtülmek, ben örtüneceğim diyecekti. Çocuğa iman böyle aşılanır. Çocuğa iman aşılanmıyor neden? Başlı geçmiyor ki yanında. İlkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye, üniversiteden Amerika'ya, Amerika'dan Türkiye'ye, e çocuk dinden imandan bir şey görmüyor. Ne gusülü biliyor, ne abdesti biliyor, İngilizcenin âlâsını biliyor, kelimeyi tevhid için söylemesine dili dönmüyor. La ilahe illallah diyemiyor. Öğretmedin ki, öğretmeden olur mu? Tarlayı ekmedin, ondan sonra yaz mevsiminde buğday biçeceğim diye bakıyorsun. Ekmedin ki buğday biçesin. Buğdayı ekmedin ki ekeceksin. Bakacaksın, efendim, Ondan sonra mahsul alacaksın. Çocuğuna karşına alıp da İslam'ı, imanı öğrettin mi? Ahlakı, adabı öğrettin mi? Kur'an'ı, sünneti öğrettin mi? Geçti mi bunların bahsi? Geçti hocam. Ne zaman geçti? Günde iki dakika. E günde sekiz saat okula gidiyor bu çocuk. Sabah dokuzdan on ikiye kadar. Bilmem kaçtan, bilmem kaça kadar. Şu kadar saat televizyon dinliyor bu çocuk, görüyor, seyrediyor. Hep gayri İslami bilgiler gözüne, kulağına, kafasına doluyor. İnsanın aklı bir havuz gibidir, hafızası, gönlü havuz gibidir. O havuza sular gelir, birikir. Bu gönüle biriken sular insanın bilgisi. Nereden gelir bu bilgiler? Gözden gelir, kulaktan gelir dokunma duygusundan gelir filan. Çeşitli yerlerden gelir bu bilgiler, o havuza birikir. İyi bilgiler gelirse, havuzda güzel bilgiler birikir. Adam, marifetullah ehli, arif bir kimse oldu derler. Çünkü güzel şeyler söyler. Eğer bu havuzun bir yerinden pis su gelirse bunun içine, havuzun suyunu pisletir. Temizliği kalmaz, içilmez, kullanılmaz havuza lağım suyu karıştı denilir İlaçlamak da fayda etmez onun için sen çocuğuna İslam'ı öğrettin mi sen karına İslam'ı öğrettin mi bırak karını çocuğunu sen kendin İslam'ı okudun mu Kur'an'ı okudun mu şöyle büyük alimlerin mübarek alimlerin Evliyaullah'ın kitaplarını okudun mu okudum, kaç okudun ömründe kaç yaprak okudun Kaç gün okudun, kaç yıl dini tahsili yaptın? Dünyevi tahsili yıllarca yapıyoruz da, dini tahsilden ne yaptın? Kur'an-ı Kerim'den ne kadar biliyorsun? Kaç sure ezberledin? hangisinin manası biliyorsun? Hadi bakalım, kapıyı kapattık, kağıt kalem verdik, yazın bakalım. Sübhanallah ne demek? Yazın bakalım. Kaç tanesi imtihanı bilecek? Sübhanallah ne demek? Hadi bakalım. Hadi bakalım namaz söylelerinin manası, kaç tane baba yiğit verecek? E bu bilgi olmadıktan sonra o çocuk nasıl yetişecek? Yetişmiyor. İslam'ı bilmiyor, ibadetleri sevmiyor, yapmıyor. İnsan zaten şeytan, Allah'ın sevdiği işleri yaptırmamak için çalışıyor. Nefsi de günah işlettirmek için çalışıyor, şeytan da çalışıyor. E ibadetleri de öğrenmeyince yapmıyor. O zaman ibadeti sevmiyor namaz, aman ne kadar zor, abdest, eyvah gideceğim, soyunacağım, ceketi çıkartacağım, kolları sıvayacağım çorabı çıkartacağım, elimi yıkayacağım ayağımı yıkayacağım, e ne olur? ne olur? El alem sabahin, ırgat gibi iki saat, üç saat buralarından ter böyle boşanarak koşuyor ben şimdi seyahatten geliyorum şeyde Edremit, Ören'de bir arkadaşa uğradık. Hastası vardı ziyaret ettik. Efendim sabah namazından çıktık camiden. Sokakta birisi yokuş yukarı endi. Şortunu giymiş. Ko koşuyor. Niye koşuyor bu? Para veriyorlar buna? Hayır. Fakir mi? Hayır. Cahil mi? Hayır. Biraz böyle bir şey var mı? Hayır. E niye koşuyor? Öğretmişler buna. İnsan koşarsa yorulurmuş ama vücudu sıhhat kazanırmış dinç olurmuş yorulurmuş ama faydalıymış yapıyor bak o yorgunluk olan şeyi para olmadığı halde ter dökerek yapıyor sen sevap olan şeyi Allah'ın emrini yapmıyorsun Ateş almak fena mı? kadar güzel namaz kılmak fena mı? ne kadar huzurlu Kur'an okumak fena mı? bir manasını bilsen nasıl ağlarsın? gözünden inci gibi yaşlar akar Efendim, ırmak gibi efendim çağlar akar. Hadi öğrenmemişsin. Kur'an okumamışsın. İşin zevkine varamamışsın. Zevkini bilenlerin meclisine devam etmemişsin. Öğrenmemişsin, duymamışsın. Sen bilmiyorsun, çocuğun bilmiyor. Tabii o zaman ibadeti sevmez. Namazdan kaçar, cumadan kaçar, tesettürden kaçar. Efendim Kur'an'dan kaçar şeriattan kaçar, İslam'dan kaçar. Şeriatı düşman sanıyor bu milletin büyük bir kısmı. Şeriat. Şeriat ne? Allah'ın emirlerinin, yasaklarının hepsine birden Allah'ın kanunlarına şeriat derler. Ben şeriata karşıyım. Çok Yazıklar olsun sana. Sen Allah'tan utanmaz mısın, korkmaz mısın? Ahiretini mahvetmekten, tüyülen, ürpermiyor mu? Allah'a mı karşı geliyorsun sen? Şeriat'a karşıyım. Ne demek? Allah'a karşıyım demek. Allah'ın emirlerine, kanunlarına, buyruklarına ben karşıyım. Sen kimsin ya? Allah'ın yarattığı bir aciz mahluksun. Sen Allah'a nasıl karşı gelirsin? İç içmeyin demiş. İçiyor. Bak karşı geliyor. Doğru. Zina etmeyin demiş. Zina yapıyor. Bak doğru. Karşı geliyor. Hem de istemiyor. Sen diyorsun ki yasak olsun bu işten. Hayır yasak olmasın diyor. Doğru. O doğru ama sana ne oluyor? Sen Müslüman'ım demiyor musun? Elhamdülillah, ben Müslüman'ım demiyor musun? Sana ne oluyor? Elbette İngiliz şeriata karşı olacak. Elbette Rum şeriata karşı olacak. Elbette Sırp şeriata, Kur'an'a, İslam'a karşı olacak. Elbette Rus karşı olacak, bazıları. Gene akıl başında olanların imana gelebiliyor. Peki sen Müslüman oldu Müslüman, sana ne oluyor? Yani sen onlara ne uyuyorsun? Sen kafir misin, müşrik misin, Sırplısın, Rus musun, İngiliz misin, Amerikalı mısın? Sen Kur'an'a nasıl düşman olursun? Sen Allah'a nasıl düşman olursun? Onlar Allah'ı bilmiyorlar, ondan düşman. Neden? Allah diye onlara putu gösteriyorlar. İşte bu senin Allah'a. Geç karşısına tapın. Adam diyor ki, olmaz böyle şey. Tabi, bilmiyor Allah. Hz. İsa'nın kollarından, bacaklarından çivilenmiş... Efendim cesedini çarmıha gerilmiş, ölmüş, göğüya, asret onun şeyi karşısında ona tapınıyorlar. Ölüye niye tapıyorsun ya? Hangi peygamber bana tapının demiş, hiçbirisi dememiş. Hz. İsa demiş mi? Hayır, dememiş. E onlar İslam'ı bilmediği için, imanı bilmediği için, onlara doğru şey söylenmediği için o karşı gelebilir yok ben bu haça tapmam diyebilir haklı haksız da değil haça niye tapsın yer göğü yaratan Allah'a tapayım diyor doğru kainatın ulu mimarı diyor masomlar bile bak silsenin karşısında masom ne diyor kainatın ulu mimarı bak Rabbul Alemin gibi yani güzel bir söz söylüyor hiç o masanın biraz daha onlar kendi dünyalarında birbirleriyle kavga ederler çünkü yanlış yoldalar. Ama sen hak yoldasın, sen la ilahe illallah diyen bir efendim, ecdadın evladısın, bir dinin mensubusun sana ne oluyor? Hasılı bırakalım şu veya bu sebepten, bazı insanlar kafirliğinden, müşrikliğinden, nefsin esiri olduğundan, şeyhsanın esiri olduğundan İslam'ın kıymetini bilmiyor, ibadetleri yapmaya üşeniyor. Tamam mı? Üşeniyor. Namaz kılmak zor geliyor, oruç tutmak zor geliyor. Kaytarıyor, kıvırttırıyor, kaçırttırıyor. Hacca git, gitmez. Ömreye git, gitmez. Namaz kıl, gelmez. Cuma'ya gel, gelmez. Oruç tut, yok. Doktor müsaade etmiyor. Doktor içki, iç, e, sigara içmeye de müsaade etmiyor. Niye içiyorsun? iç içmeyle de müsaade etmiyor onu içiyorsun değil mi ama burada aman belki midesinde ülser var bilmem ne filan oruç tutmasın demiş bir kendini bilmez bir kimse hadi onu bahane ediyor hasıl bazıları ibadetleri yapamıyor yapamıyor ama Allah'ın emrini tutmuyor onlar bazıları da bu işe bir kılıf uydurmak için diyorlar ki kılıf uydurmak için bazıları da diyorlar ki Efendim insan evliya oldu mu ibadetleri neden yapıyordu? Evliya almak için. Evliya oldu mu bırakır bu işi. Öyle şey yok. Evliya oldu mu ibadeti daha çok sever, daha çok yapar. Peygamber Efendimiz sabahlara kadar uyumazdı, ibadet ederdi. Doğru değil mi? Duymadınız mı? Neden? İbadetin tadını aldığı, ibadeti sevdiği için. Hz. Ayşe Validemiz ayakları ağrırdı da ayakta durmaktan Hazreti Peygamber Efendimizin ayaklarını ovuştururdu. Kan gelsin. Efendim ağrısı biraz geçsin diye böyle e, ovuştururdu. Efendim ayaklarını ovuştururken bir taraftan sızazarken bir taraftan da şöyle derdi. Annem, babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü. Niye bu kadar kendini üzüyorsun? Allah seni zaten sevmiyor mu? Allah senin bütün günahlarını bağışlamamış mı? Allah sana şu yüksek makamları vermemiş mi? Seni efendim Seyyidü'l-Evverin ve'l-Ahirin geçmişlerin, geleceklerin efendisi kılmamış mı? Niye bu kadar çok kendini zahmete sokuyorsun? Diyordu da Hz. Ayşe validemize, peygamber efendimiz de diyordu ki Niye bana bu kadar nimetleri vermiş madem Rabb'im Niye çok şükretmeyeyim ben ona? Niye çok şükreden bir kul olmayayım? Şükründen yapıyor. Sevgisinden yapıyor. İki Allah'a Allah hamdü sena şükür dolu olduğundan seve seve yapıyor. Zorla olmaz. Mecbur etmeyince zorla kimse yapmaz. İçinden yapıyor. Şimdi birisi de demiş, kalkmış Cüney'de akıl satıyor. Efendim insan evliya olmaya yaklaştı mı artık ibadetleri yapmaz. Bu diyor, zina eden, hırsızlık yapandan daha fenadır bunun durumu öyle şey olur mu? ibadetleri yapmamak öyle şey olur mu? Bin yılı yaşasam ibadetlerden bir tanesini ihmal etmezdim diyor. Bu sözlerden bizim çıkaracağımız ders nedir? Tasavvufun hakiki büyükleri, hakiki alimler tasavvufu nasıl yaşamışlar görür. Namazla, ibadetle, takva ile efendim nasıl gece gündüz Gündüz olalım saim, gece olalım da kaim. Yani gündüz oruç tutalım, gece ibadet edelim diyerek öyle çalışmışlar. Bu böyle yapmak, efendim benim marifetullahımı daha kuvvetlendirir, halimi daha kuvvetlendirir diyor Cüneydî bağlar. Bu önemli bir noktadır. Çünkü bazı insanlar var. Buradan bir misal vereyim, Türkiye'den. İstanbul'dan Kadıköy yakasından bir misal vereyim size. Bizim arkadaşlardan birisinin başından geçmiş bir hadise. Bunu birkaç defa anlattım ama mühim olduğu için gene anlatmak gerekiyor. Duymayanlar vardır. Bizim bu arkadaşımızın iş yeri olan handa bir tezgahtar varmış. Başka bir dükkanda. Bu tezgahtar sakallıymış, cübbeliymiş, namazlıymış. İyi bir çalışkan bir kimseymiş, gayretliymiş. Başka dükkanlardaki arkadaşlarını da tezgahtarları da toparlayıp hadi ikinci namaza gidelim, hadi öğle namazına gidelim camiye götürüyormuş. Aa, sonradan bir değişmiş bu çocuk gelikanlı. Sakalı kesmiş. Cübbeyi çıkartmış, sarığı atmış, namazı bırakmış. Bunlar da şaşırmışlar tabii. Ne oldu, ne kaldı filan. Sormuşlar, neye böyle oldun? İşte ben büyük bir zatla tanıştım da filan. Anlaşılan bir yere intisap etmiş. Ondan sonra dozulmuş. Bir zaman geçmiş, bu bizim tüccar arkadaşımıza gelmiş, demiş ki, bu akşam benim efendim, benim Şeyh'im Üsküdar salacak şu kız kulesinin karşısındaki semt salacak da bir evde toplanacak. Buyurun toplantımıza siz de gelin demiş. Olur gelirim demiş bizim Hacı Efendi gitmiş o şahıs. bizim Hacı Efendi'nin yanındaki tezgahları demiş ki abi. Oraya gitme. Ben o adamın iyi olduğunu sanmıyorum. Çünkü bizim arkadaşının sakalını kestetti, namazı bıraktırdı, saptırdı yoldan, günahkar bir yola düşürdü. İyi bir insan değil. Sen onun toplantısına gitme demiş. Bizim hacı da demiş ki ben onu biliyorum. Ama bu adamı merak ettiğim için bir gideceğim bir göreceğim. Kimmiş bu adam ya? Hakikaten bir iki arkadaşını daha almış. Verilen adrese gitmiş akşam. Tam salacak iskelesine, hareme vardıkları zaman orada akşam ezanı okunmuş. Evde yakın. Eve mi gitsinler, namaza mı gitsinler? Aslında namazı gitmek lazım. Çünkü Allah çağırıyor. Hayyâ aleyhissalâh. Ne demek? Haydi namaza gelin demek. Herkese Allah müezzin vasıtasıyla davet ediyor. Davet çıkartıyor. Hayyâ aleyhissalâh. Arapça bilirsem ne demek Hayale Sala Haydin namaza gelin demek. Bağırıyor minareden. Gitmeyen ne yapmış oluyor? Allah'ın davetine gitmemiş oluyor. Allah çağırıyor da Hayale Sala namaza gelin Hayale Sallah kurtulacaksınız kurtuluşa gelin diye Allah müezzinlere seslendiriyor. Duyan adam da gitmese ne yapmış oluyor? Allah'ın davetine gitmemiş oluyor. Allah davet ediyor, o da Allah'ın davetine gitmemiş oluyor. Şimdi bunlar şöyle düşünmüşler. Camiye gideriz ama 8-10 kişi namaz kılacak camide. Mahalle camisi. En iyisi eve gidelim. Ev kalabalıktır. Orada kocaman cemaat olur. Onunla namaz kılarız. Gene burada bir saplama yapayım. Parantez parantez demeyeceğim. Parantez şerden gelme. Kavis açayım. Efendim Evde kılınan namaz ne kadar kalabalık olursa olsun camide kılınan namazın yerini tutmaz. Neden? Cami Allah'ın evidir. Camide imam var, müezzin var, oraya gitmesi lazım. Efendim işte evimde kılıveriyorum, çocuk çocuğuma imamlık yapıyorum. Oradaki sevap camideki sevabı tutmaz. Erkek camiye gelecek. Neyse bu Bunlar eve gitmişler. Ezan okundu, camiye gitmemişler. Kapıyı çalmışlar, eve gitmişler. İçerisi kalabalık. Tıklım tıklım kalabalık. Çünkü millet pasavvufu seviyor. Bizim halkımız evliyallahları seviyor. Onların hayatlarını okumuş. Yunus Emre'yi seviyor, Mevlana'yı seviyor, Hacı Bektaş'ı Veli'yi seviyor, Hacı Bayramı Veli'yi seviyor, efendim seviyor da seviyor. Tamam, kalabalık. Birisi çıkmış konuşuyor da. E, eh, konuşuyor. Herkesin dili var, konuşur. Mühim olan söylediği sözün nereye vardığı, herkes konuşur ama neyi konuşuyor, sözü nereye götürüyor, herkes konuşur. Konuşmak, konuşmak sorumluluktur. Konuşan ağzından sözü söyledi mi, sözünün esiri olur. Neden? Sözü iyiyse ona fayda getirir, kötüyse zarar getirir, hem dünyada hem ahirette. Konuşuyor birisi. Konuşuyor. Tamam oturmuşlar. Bunlar da dinliyorlar filan. Saate bakmışlar. Bakmışlar arada. On dakika geçmiş. Yirmi dakika geçmiş. Yarım saat geçmiş. Konuşuyor adam. Yama ya akşam namazında vakti geçiyor. Ne olacak şimdi? Sahne bakmışlar. Dayanamamışlar. Yahu demişler ezan okunurken içeri girdik biz siz namazı kıl, kılmadınız. Biz de kılmadık. Ne zaman kılacağız namazı? Vakit daralıyor demişler. Konuşan adam şöyle bakmış. Sinirlenmiş yani bunları. Şöyle bakmış. Ya nereden getirdiniz bu acemi çaylakları gibi? Efendim şöyle bir kızgın bakmış. Bunlar aldırmamışlar tabii. Ya demişler az kaldı vakit. Abdest de alacağız biz. Ev sahibine demiş ki hadi şunlara abdest alacakları yeri göster bunlar gitmişler abdest almışlar o sakalı bu iyi kesen namazı bırakan tezgahlar da o da utanmış onlarla beraber abdest almış orada artık utanmış sonra gelmişler e, namaz kılacaklar ne yaptınız demiş konuşan adam herif konuşan herif bilerek söylüyorum herif demek hakaret ama bilerek söylüyorum kasten herif demiş ki ne yaptınız ıslandık ya abdest almak, ıslanmak mı? İnsan suya gider, ıslanır. Düşer, ıslanır. Denize düşer, ıslanır. Yağmur yağar, ıslanır. Abdest almış olur mu? Olmaz. Abdest almak, ibadet. Evcü besmele çekilir. Dualarıyla, el, yüz, ayaklar. Niyetiyle yıkanır. Günahları insanın dökülür. İbadete hazırlanır. Abdest almak, ıslanmak mı? Ne yaptınız? ıslandık. Demiş ki, ya oğlum, evladım... O, adam, o herif söylüyor evladım ben sana suyla çok oynama demedim mi insan topraktan yaratılmıştır suyla çok oynayınca çamur olur e, ya ama insan topraktan yaratılmış ama şimdi toprak değil ki Allah bak ne kudreti var o topraktan nasıl etler kemikler yapmış kudretine bak evladım. şimdi toprak mı bu toprakla bilme bir mi bu dangalak dangalak herif bu toprak mı şimdi? Bu şimdi insan bu. Mahlukatın eşrefi olan insan oldu bu. Kara topraktan yaratıldı, melekler kadar kıymetli insan oldu. Suyla oynarsa insan topraktan yaratılmış, çamur olurmuş. Lafa bak. A dalga geçiyor. Aklı sıra alay ediyor. Demiş ki, hadi hadi kılın namazı o herif. Hadi hadi kılın namazı demiş. Biz burada demiş, ne konulardan bahsediyoruz, ne yüksek konulardan bahsediyoruz, siz namazdan bahsediyorsunuz. Sohbet, sohbet geçerse bir daha onun telafisi mümkün değil. Namazın kazası var ama sohbetin kazası yok demiş. Bu da yalan. Bu da şeytanca bir yalandır. Namazın kazaya bırakılması büyük günahtır Namaz vaktinde kılınacak. Hatta evvel vaktinde kılınacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki namazı evvel vaktinde kılın ta vaktine kadar bırakıp bırakıp da güneşin sığır yağı gibi sarardığı zamanda ikindi namazı kılmayın diyor Peygamber Efendimiz geciktirmeyin diyor evvel vaktinde kılacaksın namaz müminin miracıdır namaz çok kıymetlidir demiş hadi hadi biz burada demiş sohbet ediyoruz, ne kıymetli sözler söylüyoruz, siz namazdan bahsediyorsunuz. Namazın kazası var, sohbetin kazası yok. Bire insatsız, dinsiz, imansız. Sen de lafını, sohbetini kes, namaz kıl, Allah'ın emrini tut da, sohbetini ondan sonra devam ettir de, sohbetin sohbet olsun. Sohbetin şeytanlık olmasın. Sohbetin kazası yokmuş. Böyle sohbet senin başına çalınsın, senin kafan kırılsın. aboyunu devrilesse. Öyle şey mi olur? Sohbetin kazası yok. O şeytanın işi. Şeytan namazı kıldırmamak için sohbeti tatlı gösterdi. Kahvede de tatlı olur sohbet. Televizyon seyri de güzel olur. Şu televizyonu sonuna kadar bir seyredeyim, namazı kılarım. Ay bitmedi yahu. Hay Allah biraz daha uzadı ya. Hadi bakarsın yastı ezan okunuyor. Ne oldu? Şeytan namazı kaçıktırdı sana. Film tatlı derken maç tatlı derken, eyvah Fenerbahçe golü kaçırdı, kaleci şöyle tuttu, ötekisi avuta attı, ötekisi şunu yuttu derken, sana da şeytan namazı kıldırmamayı yutturuyor. Seni de günaha düşürüp ofsayta düşürüp, seni de efendim mağlup ediyor işte. Ya! Şeytan, insanı ibadetlerden alıkoymak ister. Neyse, tabii hadi hadi demiş, siz kılın namaz demiş, ben demiş, bundan yirmi beş sene önce bir namaz kılmıştım. Eee? Ondan sonraki 21 sene ne yaptın? Kılmamış. Bak namazsıza. Bak beyi namaza. Bak bir namaza. Bir de övülecek şeymiş gibi günahını söylüyor. 25 yıldır namaz kılmadığını söylüyor. Şecaat arz ederken merdi kıpti sırkatin söyler. Ragıp Paşa'nın beyti bu. Meşhur. Daha bu mesele olmuş. Ne demek? Şecaat arz ederken merdi kıpti sırkatin söyler. Çingene delikanlısı övünmek istediği zaman yaptığı hırsızlıkları anlatır. Şöyle astım, böyle kestim, şöyle aldattım, böyle dolandırdım, şöyle hırsızlık yaptım. Onu anlatır. E, o övünülecek bir şey değil ama ne yapsın? Mesleği o. Şecaat arz ederken Mert-i Kıbti Sirkatin söyler. Bu adam da güya efendim laf söyleyecek 25 yıl namaz kılmadığını söylüyor. Bunlar neyi gösteriyor? 20. yüzyılda bile, ilmin, irfanın bu kadar kolaylaştığı asrımızda, günümüzde bile İslam'ın emirleri gün gibi ortada olduğu halde, Kur'an-ı Kerim'in şu kadar tercümesi, bu kadar tefsiri olduğu halde, Diyanetin şu kadar imamı, bu kadar müftüsü, bu kadar vaizi, bu kadar vaazı olduğu halde, radyolarda, televizyonlarda, camilerde bu kadar konuşma olduğu halde, Dinin özünün aslındaın çok güzel anlanması, anlaşılması gereken zamanda bile namazın kıymetini bilmeyen herifler var. Namazı kılmayı hoş görmeyen şeytan, şeytanın evliyası var. Evliya U şeytan. Rahmanın evliyası var, şeytanın evliyası var. Evliya, evliyayı şeytan ne demek? Şeytanın dostları demek. Evliya dost demek. Evliya Rahman ne demek? Rahman'ın dostları, Allah'ın dostları demek. Rahman'ın da dostları var, evliyası var. Şeytan'ın da evliyası var. Ve inne şeyatin elle yuhune ila evliyaihim. Şeytanlar da kendi dostlarına, şeytanın dostlarına yani vahy ederler. Günahları yaptırmak için insanlardan dostlarına, onlar da fısıltı bir şeyler söylerler. Onlar da karıştırsın ortalığı diye. Demek ki 20. yüzyılda da namazı kılmayan, namaz kılmayı hamlık sanan herifler var mıymış? Varmış. İşte bu Hacı Efendi'nin başından geçen maceradan anlaşılıyor. Demek Cüneyd-i Bağdadi Efendimiz'in zamanında da varmış. Her devirde var. Neden? Allah'ın hikmeti. Kardeşim Allah'ın hikmeti. Allah, Peygamber Efendimiz'in devrinde bile Ebu Cehli karşısında yaşatmış. Neden? Küfür belli olsun, iman belli olsun, imtihan tamam olsun diye. Gözünü açacaksın, aklını kullanacaksın, elini vicdanına koyacaksın, hakkı bulacaksın. Bulursan sevap kazanırsın. Bulamazsan hapı yutarsın. İmtihanı kazanamazsın. Kaç yüz bin kişi girdi üniversite giriş imtihanına? Dokuz yüz küsür bin insan girdi. Kaç tanesi kazanacak? Şu kadarı. Gevzi ne olacak? Kazanamadı. Giremeyecek fakültelere. وَمَا اَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَسْتَ بِمُؤْمِن۪ينَ Ey Resulüm, ey muhammed Mustafa'm, ey benim Habibim. Tasalanma, telaşlanma. Bu işin usulü böyle işte ne yapalım? İnsanların çoğu sen ne kadar arzu etsen, çırpınsan, uğraşsan da inanmayacaklar. Ekseriyeti işte gidecek. Öküzet tapıyor. Öküze tapılır mı? Tapılır mı? Söyleyin Allah aşkına. Öküze tapılır mı? Bir mantığı var mı? Nesine tapacaksınız avallı hayvanım? Derisini kösele yapıyoruz, şanta yapıyoruz, etini yiyoruz, kıyma yapıyoruz, köfte yapıyoruz, çiğ köfte yapıyoruz, yaslık tarımından. Efendim, Pastırma yapıyor Kayserli kardeşlerimiz. Bunun neresine tapacaksın? Boynuzuna mı? Tırnağına mı? Kemiğine mi? Efendim, nesine tapacaksın? Hindistan'ın nüfusuna kadar? 700 milyon, 800 milyon, 900 milyon herhalde milyara yanaşıyor. Öküze tapıyor bir kısmı. Öküze tapıyor. E Amerikalılar niye tapıyor hocam? Bunlar çok ileri uzaya gidiyor. Avrupalılar, Amerikalılar niye tapıyor? Onlar da ha haça tapıyor. Puta tapıyor. Onlar da yanlış. Bak ne kadar yanlış şeyleri tapıyorlar. Onun için aklını kullanacaksın. Kullanırsan cennete girersin Allah'ın rızasını kazanırsan, Allah'ın sevgili kulu olursan, cennete girersin. Aklını kullanmazsan, öküze taparsan, haça taparsan, nereye gider? Onu yapan şeyinlere gidecek. Bu kadar kolay. Bak, ne demiş? İşte insan evli oldu mu, birri takvayı, bir takvâsından bir dolayı ibadetleri terk eder. Öyle şey olur mu? Peygamber Efendimiz terk etmiş mi? Peygamber Efendimiz halsiz kaldığı zaman bile Ebu Bekir Sıddık bir konuna girip, Hazreti Ali Efendimiz yardım edip, falanca yardım edip camiye böyle hasta hasta gelmedi mi? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e sen namazı kıldır demedi mi kendisi namaz kılamayacak? Demedi mi? Demedi mi? Dedi. Peygamber Efendimiz en son anına kadar su getirin, alacağım diye namazını kılmadı mı? Kıldı. Kim çıkartıyor bu ibadetleri terk eder evliya olan diye? Ben evliya oldum, ibadete lüzum yok. İbadet ölüme kadar lüzumlu. Ölüme kadar devam. En son güne kadar Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyinceye kadar ibadet edeceğiz. Neden? İbadet güzel. İbadet güzeldi, ondan. Namaz güzel. Namaz gözümün bebeği, gözümün nuru, gönlümün sururu. Ciğerimin köşesi namaz. Namaz güzel, oruç daha güzel. İtikaf daha da güzel. Haç daha da güzel. Cihad daha da güzel. Allah yolunda cihad etmek, şehit olmak en güzeli. Bunlar güzel şeyler. Anlayanak. Ya e anlamaz. Anlamazsa vema ma ekserun nasi ve ma bir müminin. İnsanların çoğu anlamaz. Ne yapalım? Mümin olmayacaklar. Anlayan kurtulacak. Anlayamayan kurtulamayacak. İmtihanı kazanan üniversiteye girecek. Kazanamayan bir dahaki seneye kalacak. Bu çok mühim. İbadetler çok mühim. Akdestte gezeceksiniz, namazları camide kılmaya çalışacaksınız, ibadetlerini severek yapacaksınız, Allah'ın sizi gördüğünü bilerek yapacaksınız, Allah'ı görüyormuş gibi yapacaksınız. Ne dedi Mısırlı imam? Yönünüzü kıbleye dönün, gönlünüzü de Allah'a döndürün dedi Kahire'de. Namaza duruyorsun, yönünü Kabe'ye çeviriyorsun bu tarafa. Gönlünü Kabe'ye döndürüyorsun. Kalbini nereye döndüreceksin? Mevla'ya. Cenab-ı Mevla'ya döndüreceksin. Allah'ın huzurunda olduğunu bileceksin. El pençe divan duracaksın. Ayaklarının ucuna bak bakacaksın utancından. Cenab-ı Rabbül Alemin'in huzurundasın. Heybete bak. Manzaranın güzelliğine bak. işin derinliğine bak. Ehemmiyetine bak. İnsan uçar sevincinden ya. Hocam buyur. Geçen gün bana, hayırdır inşallah, rins Cumhur Süleyman Demirel Kadillak arabayla bir adam göndermiş, kocaman bir zarf içinde, gel şu benim Çankaya'daki köşküme buyur, biraz beraberce çay kahve içelim demiş. Ben de kalktım, gittim hocam, işte çay kahve içtik döndük. Böyle bir şey olur mu? Atıyorum yani ben, uyduruyorum şimdi. Böyle bir şey olur mu? birinizde böyle bir şey geldi mi hiç? Böyle bir haber, böyle bir davet... Nerede? Kolay mı? Böyle herkesi çağırırlar mı Çankaya'daki köşke? Çağırmazlar. Allah Celle Celaluhu çağırıyor ya. Allah divanına çağırıyor. Seni huzuruna çağırıyor. Ey kulum gel benim huzuruma diyor. Sen de Allahu Ekber diyorsun. Allah'ın huzurunda duruyorsun. Allah'ın huzurunda öyle durulur. Böyle duruyorsun. Yani asker olsan böyle duracaksın. Ama Allah'ın huzurunda böyle duruyor. El pençe divan duruyorsun, boynunu büküyorsun, süphaneke okuyorsun, ham okuyorsun. Öyle derin manası var ki. Ondan sonra çık dışarıya övün. Allah beni, kainatı yaratan alemlerin Rabbı Allah beni divanla çağırdı. Ben de gittim divanla durdum. Övün öyle bildiğin kadar. Ne, ne devlet, ne nimet, ne saadet, miraç, Müminin miracı namaz ya, sen bu namazı nasıl kılmazsın? Sen bu davete nasıl kulak tıkarsın, nasıl sırt çevirirsin, olur mu? Abdesti gezeceksin, aman Rabbim beni çağırınca hemen varayım diye. Çağırmadan gideceksin, camiye evvel gelmenin sevabı daha fazla. Abdesti gezeceksin, ibadetini yapacaksın, 11 ayın sultanı Ramazan gelse diye bekleyeceksin oycunu aşk ile şevk ile tutacaksın teraviye aşk ile şevk ile gideceksin Kur'an'ı aşk ile şevk ile okuyacaksın yani senin kalbin yok mu ya sen aşk nedir bilmez misin muhabbet nedir duymadın mı bu tatlı baldan ağzın hiç tatmadı mı ya muhabbet muhabbet denilen o tatlı baldan sen hiç tatmadın mı ya yalamadın mı hiç bir kaşık almadın mı kahve kaşığı, çay kaşığı çorba kaşığı tencerenin büyük servis kaşığı, kazanın büyük kepçesi kimisi kazanlarla muhabbet, muhabbet balına batmış kimisi. Kimisi muhabbet deryasına dalmış. Aşkullah'tan, muhabbetullah'tan gözü başka şey görmüyor. ya Senin bu güzel sevgilerin hiç mi nasibin yok? Hiç mi haberin yok? Hiç mi haberin yok senin? Neleri seviyorsun yani? Amerikalı artistleri seviyorsun. Falancanın bıyığını, falancanın saçını, filancanın tuvaletini, filancanın tavrını, filancanın edasını, filancanın sadasını, efendim arabanın şu markasını, kulüplerin filancasını, efendim elbisenin şu çeşidini, neleri seviyorsun, şu gönlünü nelere bağlıyorsun da alemlerin Rabbının sevgisine ulaşamamışsın ya. Şu insanoğlunun gafletine bak. Şu insan olmanın cahilliğine bak. Nerelerde oyalanıyor da asıl sevilcek yeri bulmakta nasıl zorlanıyor. Ya Rabbi ihsir sana ente erhabu bik. Allahumme hablena ma'rifeteke ve muhabbeteke ve rızvanike de ekser. Semi'tu ebel Hüseyin nil farisiye yekul Ebu hüseyin Farisi'nin şöyle dediğini işittim diyor. Cüneyd, işte, Abdur, Ebu, Ebu Abdirrahman Es-Sülemin. Semetü eba ishâket dîneveriye yekûr. O da Ebu İshâk-ı Dîneveri'den şöyle dediğini işitmiş. Su'ilel Cüneyd. Cüneyd-i diye soru sormuş birisi. Çok dikkat edin. Bak bir söz insanı kurtarır, cennete sokar. Uyanmasına vesile olur. Evliya olmasına vesile olur. Çok dikkat edin. Cüneyd'e sordular. Bu kitap öyle bir kitap. Hazine bu kitap. Onun için okuyoruz. Futbol oynatsaydık, eğlence olsaydı, stadyumlar dolardı. Ama millet bilmiyor. Ne yapalım? Allah'ın nasibi. Su ile cüneyd Cüneyd'e sordular. Soruldu. Su ile soruldu. Su ile cüneydü Cüneyd'e soruldu. Men-il-Arif. Arif, Arif diyorlar. Arif kim? Arif olan kimse kim? Sorun kendi kendinize bakalım, ben su içerken Arif kim? Arif kime derler? Sorun bakalım. Arif, kelime manasından, lügat manasından söyleyelim. Arif, Arefe'den ismi fayip, bilen demek. Arefe bilmek demek, Arif de bilen demek. Arif, yani marifetullah'a arif olan yani Allah bilgisini bilen yani Allah'ı bilip tanıyan demek arif. Şimdi arif kimdir diye soruyorlar. Ne demek istiyorlar? Yani hakiki arifin sıfatları nasıl olur? Hakiki arif nasıl olur diye onu anlamak istiyorlar. Menil arif. Arif kim? Fekale kısa bir söz ama bak bu söz hepinizi evliya yapabilir aklınızı toplarsanız men lem ye'sirhu lahzuhu ve la lafzuhu. bak yazın işte bunu evli olmak şeyi bu sırrı bu men lem ye'sirhu lahzuhu ve la lafzuhu. arif kimmiş sözü ve gözü kendisini esir etmemiş insan ariftir ne anladınız? Sözü bir insanı esir eder mi? Gözü, bakışı insanı esir eder mi? Eder. Ağzını tutamaz, çenesini kapayamaz. Lamburlumbur konuşur. Sanki söz söylemenin kararı kendisine ait değil. Sanki sözünün esiri ileri geri konuşur, malayani konuşur, hatalı konuşur, küfür konuşur. Kalp kırıcı konuşur, günahlı konuşur, boş konuşur, gevezelikle konuşur, konuşur da konuşur. Sözünün esiri, dilinin esiri. Sanki dili efendi, kararı o veriyor, sanki bu onun peşinde sürükleniyor. Halbuki nasıl olması lazım? Kendisine hakim olması lazım. Konuşulacak yerde konuşması lazım, konuşulmayacak yerde susması lazım. Yalan yanlış söylememesi lazım, doğru konuşması lazım ölçerek, biçerek konuşması lazım. Ölçüsüz konuşmaması lazım. Sevap kazanacak sözleri söylemek lazım. Günah kazandıracak sözlerden kaçınmak lazım. Söz çok önemli. Bu iki dudağın arası insana çok günah kazandırır veya çok sevap kazandırır. İnsanları ekseriyetle cehenneme sokan şey şu iki dudağı arasıdır. Yani dilidir. Konuşması dilidir. İnsanın İnsan olmanın cehenneme neden girdiğini istatistik yapalım. Melekler dursun veya zebaniler cehenneme bir insan neden giriyor diye sorsun. Ekseriyetle nereden girer neden giriyorlar cehenneme? Ne bileyim? Sen bilemezsin de Peygamber Efendimiz söylüyor. Ekseru ma yüd nasel cennete takvallahi ve hüsnül huluk. insanları ekseriyetle cennete sokacak olan şey Allah korkusudur, takvadır ve güzel huydur. İnsanları en çok cehenneme sokan şey de diliyle namussuzluğudur. İki dudağı arasıyla iki bacağı arasıdır. Ekseriyetle cehenneme sokan onlardır. Yani diliyle tenasül uzudur. Diliyle günaha girer, cehenneme gider... Tenafil uzuvuyla haram işler, günaha giren, cehenneme girer. Ekseliyetle onlardan girer. Bak ne diyor? Arif kimdir? Sözünün ve bakışının esiri olmayan insan. Bakışına hakim olacak, harama bakmayacak. Diline hakim olacak, günah söylemeyecek. Anladınız mı? Anladık. Tabi anlarsın, anlaşılmayacak gibi değil. Çok açık ama buradaki zorluk anlamaktan değil. Uygulamakta Anladın ama uygulayacak mısın? Dışarı çıkınca uygulayacak mısın? Benim dervişim bana falanca yerden mektup yazıyor hocam. Elinizi öperim, ayağınızı öperim. Ayağımı da öpüyor. Tövbetimle öpme, elim bile öpme istemem. Elimi de öpüyor, ayağımı da öpüyor, ayağımın altını da öspüyor, de öspüyor. Öyleleri var. Elini öperim, ayağını öperim, dizini öperim. Ya öpmek yok tamam. Allah selüsin senin. Ben bir şey öpülmek bile istemiyorum. Sen Allah yolunda yürük kâdın. Ya. Mektup yazıyorlar. Öyle dervişler. Diyor ki hocam ben şöyle böyle her şey iyi güzel de yazın ben gözüme sahip olamıyorum. Gözüme hakim olamıyorum. Yani gözünün esiri. Ben yazın gözüme hakim olamıyorum hocam. Çare ne? Çare dervişlik. Dervişliği tam uygulamak. Bizim tasavvufun prensiplerinden birisi Nakşibendi tarikatı nedir? Nakşibendi tarikatının prensiplerinden bir tanesi bakışı ayağının ucunda olmak. Nazar ber kadem. Yani gözü yerde yürüyecek, etrafa bakmayacak. Böyle yürüyecek. Terbiyeli bir kız gibi yürüyecek. Bu bir. Gözle sahip olacak. Neden? Çünkü gözle çok günahlara giriliyor. Gözle zina olabiliyor bakışıyla insan cinah etmiş gibi günaha girebiliyor plajlar var açık saçık giyilmiş insanlar var mecmualar var radyolar var tele, radyo değil televizyon var efendim gazeteler var hepsi eve giriyor efendim hocam bu gazeteyi neden alıyorsun sen diye soruyoruz hocam ben haberler için alıyorum alma bunu alma neden baş sayfasında haber var Son sayfasında cehenneme bilet kesiliyor. Son sayfası cehenneme bilet. kim? yallah, şu istasyondan yallah cehenneme. Cehenneme bilet kesiliyor son sayfada. Sokma bunu eve. Hocam işte ben oralara bakmıyorum. Bizim meclislere şey geliyor. Dört beş tane meclis çıkartıyoruz. Radyomuz var, şeyimiz var. efendim Gazeteler geliyor bir gün oraya gittim konuşmaya gazetelerin bazı yerlerini mürekkepte kapatmışlar ne dedim buna? bunlar? bunlar müsteşar tabi kapatıyor yani ilk alan kapatıyor orayı ondan sonra haberleri kesiyorlar okuyorlar bilmem ne filan işte onu almayacaksın neden günah bizim Ankara'da bir hacı amcamız vardı gazi istiklal gazisi şurasında madalyası var onlar cihat ettiler. Bu memleket kurtuldu. Biz ondan rahat yaşıyoruz. O ah ah derdi. Rahmetli. Nur için dersin. Kabri cennet bahçesi olsun. Biz derdi eve kibrit alırdık. Kibrit kutusunun üstünde resmi kazıyıp eve öyle sokardık kibrit kutusunu. Neden? Melekler köpek olan ''suret olan eve girmez'' diye hadis olduğundan kutunun üstündeki resmi kazırdık. Ocakta yanacak, çırt yapacağız. Odun yanacak, kibrit lazım. O zaman kuzum uzunmuş kibrit kutuları böyle anlatırdı. Üstündeki resmi kazıyıp öyle sokarlarmış. E şimdi şimdi evin içindeki resimlerin Allah saklasın. Burada anlatılması mümkün değil. Neden? Mecmua geliyor versete geliyor vesaire televizyon geliyor filan bak Arif kimmiş sözü ve bakışına esir olmayan insan sözü ve bakışı kendisini esir edememiş olan insan sözüne hakim insan gözüne hakim insan demek evliyalık neymiş sarık değilmiş, şubbe değilmiş, tesbih değilmiş palavra değilmiş, edebiyat değilmiş neymiş evliyalık günaha girmemekmiş. Gözüyle harama bakmamak, diliyle haramı söylememekmiş. Hak, hakiki büyük alimler evliyalığı nasıl anlıyor? İşi şekilden öze doğru indirmemiz lazım. Öze anlamamız lazım. Bir tane daha okuyayım. Üç olsun. Çünkü iki paragraf az. Üç olsun bari. Semetü Ebal Abbas Muhammed Ebnil Hasen İbnil Haşşab Yekul bu sülemi efendim Ebu Abbas Muhammed bin Hasan el Haşşap'tan işitmiş. Haşşap oduncu demek, haşap odun demek. Ahşap bina diyoruz ne demek? Odundan yapılmış demek. Tahtadan demek yani. Haşşap ne demek? Oduncu demek. Bak alime odunculuk yapıyor neden? E helal kazanacak da ondan. Kimseye yük olmayacak. Ya bu sülemi Süccâhire bin Muhammed'in yekûl o da Cafer Muhammed'ten işitmiş. Muhammed'den işitmiş. Semetül Yüneyd Yakul. O da Cüneyd-i Bağdadi'den şu sözü işitmiş. Bunu söyleyeceğim. Ders burada bitiyor. Bugünkü ders. İn emkeneke ellâ tekûne âletü beytike illâ hazefen, fef'al. Bak ne demiş o mübarek Efendimiz. Ve kezâleki kânet aletü beyti diye. Eğer bak Cüneyd'i Baghdad'da ne soruyor, ne söylüyor karşısındakine. Eğer evinin içinde eşya olarak, alet, edevat olarak bir testiden başka bir şey olmamasına güç yetirebiliyorsan öyle olsun. Kendisinin evinin aleti de öyleydi. Yani ne demek? Mubare'in evinde bir testi vardı, o kadar. Neden? Testi bezde durmaz. Su testide durur. Yani başka çaresi yok. Bir testi olacak. E başka? Başka bir şey yok. Neden? E büyük halim bu. E işte onlar böyleymiş. Hem de tavsiyesi öyle. Evinde testinden başka bir şey eşyan olmamasına güç yetirebiliyorsan öyle yap diyor. Yani bizim evlerdeki dolaplar gardıroplar, şifanyerler, tuvalet masaları, misafir odası büfeleri, biblolar, çanaklar, çömlekler, levhalar, efendim halılar, efendim e, ibrikler, efendim billurlar, avizeler, efendim kesmek kristal, kaplar, kacaklar. neymiş hepsi? Allah, Allah bizi affetsinmiş. Neymiş? Allah bizi affetsin. Bak, gücü yetirebiliyorsan bir teslim olsun ya da başka bir şey olmasın diyor. Peygamber Efendimiz'in evi nasıldı? Acaba Dolmabahçe Sarayı gibi miydi? Peygamber Efendimiz'in evi Topkapı Sarayı gibi miydi? Acaba Çankaya reis Cumhurluk Köşkü gibi miydi? Yoksa Versay Sarayı gibi miydi? Nasıldı Peygamber Efendimiz'in evi? Peygamber Efendimiz'in eşyası ne kadardı? Fatıma Anamız'ın eşyası ne kadardı? Hz. Ömer'in hırkası nasıldı? Atlas'tan mıydı? İpek'ten miydi? Nasıldı bu, bu mübareklerin aletleri, eşyaları? Yani biz ne yapmışız muhterem kardeşlerim? İsrafa dalmışız, gösterişe batmışız, nimete boğulmuşuz, öbür tarafta Müslümanlar aç, efendim, cihad ediyorlar. Atacak mermileri yok. Tüfekleri yok. Konuşacak cihazları yok vesaire. Allah bizleri gaflet uykusundan uyandırsın. Allah bizi sevdiği yollara sevk etsin. Allah bize sevdiği huyları nasip etsin. Allah bizden sevmediği her türlü sıfatı alsın, bizi onlardan pak eylesin. Allah bizi evliyası eylesin. Yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirmemizi nasip eylesin. Tevfikini refik eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Fatiha-yı şerife, maal besmele. Üç salavat-ı şerife. Bir elemle şirafeke besmeleyle, on bir ihlas-ı şerif besmeleyle, Bismillahirrahmanirrahim, Gulhahallah. ay-i şeride, besmeler. Üç salavatı ı انه Hakkul Mubin Muhammedur Rasulullah Sadık Uyadık Emin Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve Sahbihi ve Maalikhi Ahve Bihsanin Ejmgin Messenger ve Baraket Ksiran Ksiran Ida Yemetti Eldin Allahin Şeytan Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Nasrullahi ve وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صَلَّى اللَّهُ رَبُّنَا آلا صبحا و مساءا سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين يلال Elhamdülillahi haqqamdihi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ehu bi ihsanin ecma'in. Allahümme ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbel alemin. Okunmuş olan bir adet Kur'an-ı Kerim'i ve 41 adet Yasin-i Şerif'i vesair ibadat-ü taatımızı, hayrat hasenatımızı, zikr-ü tes tesbihatımızı, vaaz-ü tezkilatımızı, hatm-i ya Rabbi, Nutkunla kereminde ahsen ve etem olarak kabul eyle. Bu ibadetlerimizi her ne kadar kusurlu da olsa senin rahmetine ermemize, huzuruna kazanmamıza vesile eyle. Bizleri ya Rabbi sevdiğin, razı olduğun kullarıyla, bizleri rahmetine mazhar eyle. Hasıl olan ücretu mesubatı evvela efendimiz, rehberimiz, başımızın tacı, serverimiz Muhammed Mustafa aleyhi eftarü salavatü ve ekmelü tahiyyatü ve teslimat hazretlerine acizane hediye eyledik. Şu anda Peygamber Efendimizin ruhu pakine vasıl ile ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sevgisine, rızasına, iltifatına, şefaatine, ahirette de komşuluğuna cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Bu okuduklarımızın sevabını Peygamber Efendimizden sonra O'nun aline, ashabına, etbaına, ahbabına, evladına, zürriyet-i tayyibesine, Evliyallah-u Mukarrebin, Sadat-u Meşahit, Aliyemizin ruhlarına, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan Şeyhimiz Muhammed Saidi Bursevi Hazretlerine kadar, Türk Aliyelerimizden güzeran eylemiş olan cümle, Sadat-u Meşahitimizin, büyüklerimizin, ruhlarına ayrı ayrı hediyeler eyledik vasıl ile eyle ya Rabbi. O mübarek sevgili kullarının şefaatlerine, iltifatlarına, himmetlerine, teveccühlerine, manevi yardımlarına cümlemizin nail eyle ya Rabbi. Bu beldeleri fetheden fatihleri, şehitleri, ilzileri, mücahitlerin, hayır hasenat sahiplerinin de ruhlarına ayrı ayrı ikram eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından tatilini terk edip, masraf eyleyip, şu dersi dinlemeye gelen şu cemaat kardeşlerimizin ve bu hatimleri yazinlere okuyan kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün geçmişlerinin, sevdiklerinin ve temenni edip istediklerinin ruhlarına da vasıla eyle ya Rabbi. Ahirete göçmüş olan annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, ecdad-ı ceddatımızın, akriba-ı taallikatımızın, ihvan-ı ehvatımızın, evlad-ı hepsine ikram eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini fülnûr Ruhlarını mesrur, makamlarını ala eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçesi haline döndür ya Rabbi. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e salahı haller nasip eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifalar ver ya Rabbi. Dertlilerimizin dertlerine çareler ver ya Rabbi. Boşlarımızı ödemek nasip eyle ya Rabbi. Vücutlarımıza sıhhat afiyet ishan eyle ya Rabbi. Cümlemize helal, temiz kazançlar ishan eyle ya Rabbi. Dünya ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizi lütfunla, keremine erdir ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden bizleri koru ya Rabbi. İki cihamda aziz ve bahtiyar ile cennetinle cemaline müşerref ile rıdvan ekberine mazhar eyle, dünyadan mağribetine, mahabbetine mazhar eyleyip, amani işlemeye muhaif ahirette Peygamber Efendimiz'e komşu olmamızı nasip eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbine Rabbin İzzetâ mâ yasifun ve selâmine l-nûrselîn Rabbil alemin el-Fâtiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ders isteyen kardeşlerimiz var. Her hafta olduğu gibi listeler göndermişler, isimleri var. Gelemeyenlere selamlarımı söyleyin. Gelenler de şimdi beraber tevbe edelim. Dersin alsınlar. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah el azim el kerim. Ellezî lâ ilâhe illâ hu. El, el hayy kayyum ve Et'û ileyh. Allahumme ente rabbî. La ilaha illa ente kharabteni ve Ana abdüke ve Ana ala ahdüke ve va'düke mesadatu ve uzübüke min şerri ma sanatü Ebu uleke bin nimetike alayya ve ebu ubi zembi favkirli fe innehu la yevkirü zünube illa ente Amentu billah ve bima cae min indillah Amentu bi Rasulillah bima ja'a-ni inna Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Amentu billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve bil kadri hayrihi ve şerrihi minallahi teala ve ba'su ba'de'l mevt hakq eshedu en la ilahe illallah ve eshedu enne Muhammeden Abdühü ve Resulühü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve kesirah. Allah tevbelerimizi kabul etsin. Geçmiş günahlarımızı affetsin. Siz de üzerinizde kul hakları varsa onları ödeyin. Kul haklarından kurtulun. Namaz, oruç, ibadet borçları varsa onları da ödeyin. Her gün abdestli gezin. Her gün zikir vazifelerinizi yapın. Tesbihlerinizi çekin. Günün hangi saati uygunsa olabilir. Serbestsiniz. Zikir yapacağınız zaman takim temiz denha bir yere, diş çöküp oturun kıbleye doğru, gözlerinizi yumun, evvela 25, estağfirullah değil, tevbe edin. Sonra bir fatiha, üç gülü vallaha okuyun, bunların sevabını Peygamber Efendimiz'e ve pillerimize gönderin. Peygamber Efendimiz'in şefaati şefaatine nail olun. Pillerimizin himmet ve teveccühleri üzerinize olsun. Sonra gözünüz kapalı, rabıtayı, mevklümü, ahireti düşünün nefsinize nasihat edin. Bu dünya fanidir. Cenneti kazanmaya çalışmak lazım. Cehenneme düşmemeye dikkat etmek lazım. Sonra bizimle beraber zikri yapıyor olduğunuzu düşünün. Gönlünüzü gönlümüze bağlayın. Gelecek olan Füyüzat-ı ilahiye muntazir olun. Bizimle bağlantı kurup zikri öyle yapın. Üçüncüsü de Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşünün. Allah sizi görüyor. Siz onun huzurundasınız diye Boyun bütün dua edin Allah'a. Deyin ki, Ya Rabbi, ben senin iyi kulun olmak istiyorum. Yeri göreyi yaratan sensin. Bana tevfikini refik eyle. Beni de sevdiğin, razı olduğun kullarına kabul eyle deyin. Allah'ın gördüğünü bilerek, düşünerek, o şuur ile birbirinizi çekmeye başlayın. Evvela yüz, estağfurullah. Sonra yüz, La İlahe illallah. Sonra bin, lafzayı celal. Yani Allah Allah demek. Sonra yüz seravat-ı şerife. Sonra yüz glüvallahu ahad. Beş çeşit zikir hadisi şeriflerden alınmıştır. Bunları çekin. Bunlar bitince tamam bitti. El açıp dua edersiniz. Kendinize, geçmişlerinize, ana babanıza, sevdiklerinize dua edersiniz. Hocanız olarak bizde de duadan unutmayın. Şimdi ben size zikir öğreteyim, tevkin edeyim, dinleyin beni. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah Buyurun hep beraber söyleyin Allah şahit olsun Allah Allah Allah Şimdi ağzınızı kapatın Gözünüzü de yumun İçinizden Gözünüz kapalı İçinizden dille dudakla değil Allah değil Allah değil devam Allah mübarek etsin. İşte böyle içinizden Allah demeye Devam edin Gece gündüz yolda işte da otururken, yürüyorken her zaman kalbiniz Allah'la meşgul olsun, zikretsin, sevabınız çok olsun. Kısaca söylemem gerekirse bizim yolumuz Peygamber Efendimiz'in yoludur. Sünnetine uyacaksınız. Şünnetinde tavsiye ettiği her şeyi yapmaya çalışacaksınız. Sünnet olan namazları kılın. Efendimiz'in tavsiye ettiği işraf, duha, evvabin gece ve teheccüd namazlarını kılın. Pazartesi, perşembe, eyyam biz bil zorluklarını tutun, hayırları yapın, ibadetleri yapın, sevap kazanmaya çalışın, ilim öğrenin, İslam için çalışın, faydalı işler yapma cihad edin, sevap kazanın, Allah'ın sevdi, sevdiği kul olmaya çalışın, ibadetleri yaparak. İkinci işiniz günahlardan kaçınmak olacak. Bir taraftan ibadetleri yapacaksınız, cenneti kazanmaya çalışacaksınız bir taraftan günahlardan kaçınacaksınız cehenneme düşmemeye korunacaksınız, kendinizi 3 üçüncü tavsiyemde huylarınıza dikkat edin huylar çok önemlidir ahlak çok önemlidir kötü huylarınız varsa atın onlar sizi cehenneme götürebilir iyi huyları alın, iyi huylarla insan Allah'ın sevgili kulu olup cennete gider şimdi her gününüz bir fatiha uçkulu vallahu gün duanızı yapın tarikata girişiniz tamam olsun burada olmayanlara da selamını götürün onlar da bunları çeksinler, onlarınki de tamam. Şimdi... Bilahir nefsih. Ve Allah feseyyutihi ejran azima. Sadaka Bu bir sözleşmedir. Hayatınızın en mühim sözleşmesidir. Allah'ın sevdiği yola girmiş oluyorsunuz. Allahla ahdetmiş oluyorsunuz. Resulullah'a beyat etmiş gibi oluyorsunuz. Bize beyat ederek. Onun için dikkat edin. Allah sizi sırat-ı müstekimden ayırmasın. Ayağınızı yara kaydırmasın. Nefse şeytana uyup günahlara girmeyin. allah Teala Hazretleri size marifetullahı öğretsin. Aşkullahı, muhabbetullahı gönlünüze yerleştirsin. Ona severek kulluk yapmaya muvaffak eylesin. Hüsru hatimeler ile ahirete göçmenizi nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Bir hürmet esrar-i sureti. Fatiha.